Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hamd ve şükür. İmanın iki kanadı var imanın. Yarısı sabır, yarısı şükür. Yalnız hamd ile şükür arasında çok bir farklar var aralarında. Elhamdü şükürden ehamdır buraya burada. Demek ki şükür de hamdin kapsamına giriyor. Yani elhamdüye şükre giriyor. Ama hamd kelimesi şükre dahil değil. Neden acaba şimdi? Önce buna bakalım. Li'enne şükre. Çünkü şükretmek Antazimihi, lej'inamihi biri kimseden bir kişiye bir nimet gelir, iyili gelir, ona şükreder. Ya da ona bir zararına giderir. Şükreder denir böylece. Hamd ise hamdan nimetin gelmesi şart değil. allah Teala Rabbimiz hamda layık olduğu için ona ham edilir. Demek ki şükür ya bir insanın yararına olan bir şey olur. insan buna şükür eder. Ya da insana bir zarar giderilir. Mesela hasta insan sağlığına kavuşur. Bir insanın trafikte sıkışır. Artık kazı oldu, vurdu filan derken bir şey olmaz da o zaman insan buna çok şükürle kadar şükür eder. Böylece. Demek ki şükür kelimesi her zaman kullanılmıyor. İki halde kullanımı büyük kelimesi ya bir nimet geldi zamanlar ya da bir zarardan kurtul zamanlar. Hamd ise her zaman Allah mahsustur bu Allah'a. Allah Teala, Allah Teala Mevlâmız hamde layık olduğu için hamd edilir. Bu için Kur'an-ı ilk suresi Fatih Suresi Elhamd diye hamd ile başlıyor. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de dört süre daha var. Yani Kur'an-ı Kerim'deki beş sürenin başı ilk ayeti kerimeleri elhamdülillah diye başlıyor. Önce bunlara bakalım inşallah. Biriniz tabi hepimiz bilmiş olduğu Fatiha suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye başlıyor. Elhamdülillahi bütün hamd-i senalar. Şimdi hamd kelimesinin Türkçe karşılığı yok önce. Mesela Kur'an mealleri var. Türkçe. Bu tarafa baktığınız zamanlar elhamdülillah şöyle Türkçe karşılığını verirler. Övgüler, övmeler, övülme diye. Övme diye. Halbuki övme başka Hamd yine başkadır. Övgü Arapça bunun karşılığı Medih'tir. hamdil değil karşılığı. Arapçada Medih vardır. Mesela Meddah derler çok övenlere. Demek ki övgünün karşılığı Medih'tir. Ham değildir. Peki Medih ile ham arasında fark var mı? Bir ona bakalım ya şimdi. El-Medhu tefsiri kebri alın ibareyi, şuna görüyor, Medih, yani övgü kelimesi dil akili ve galil -akili. akıllı olsun, akıllı olmasın, canlı olsun cansız olsun bütün varlıklara bu övgü kullanılır, övülür bütün varlıklar burada bir örnek görüyor kema yümdehu rejül akılı. Mesela diyor, akıllı bir insan met olunduğu gibi. Ala envai fe Bir insanda üstü özellikler olur. Kişi bunlar met edilir, öbürür. Ama o kişiye hamd edilmez. Mesela bir kişi e, filistel olarak işte gözleri güzeldir, kaşı güzeldir, boyu güzeldir ya da akıllıdır övülür kişi böylece övülür. ama o kişiye hamd edilmez bunun gibi hayvanat bunlar sayı burada mesela hayvanat da hayvanat da övülür hayvanlarda öyle hayvanların yaptığı işler var ki bugün hala bilim bunu çözemiyor mesela bir yarası kuşu bilimli kuş bu kuşun gözü görmez uçar Uçarken ama bir şey çarpmıyor. Bu tabii kolay. Bunun çözülmüş bu mesela. Dedir ses yankı var şimdi bunda. Yarasa kuşu uçarken insa kulağı duymayacağı kadar hafif bir ses çıkarır boğazından uçarken. Kırılı çıkarır böylece. Şey. Bu sesin hızı kuşun hızından fazla olduğu işi ne yapıyor? Eğer önünde bir cisim varsa sonra çarpıyor. Geri geliyor buradan kuş geri dönüyora çarpmıyor oraya. Zaten radar buradan bulunmuş adada. Yalnız bugün bilimin çözemediği bir mesele var. Bu yarasa kuşu düşman da tanıyor, avında tanıyor. Bu nasıl oluyor? Bu işte çözüme kavuşturulmayan mesele şimdi. Tamam ses ile yankılenmesi ile beraber bir cismin varlığını tespit ediyor. Ediyor. Fakat bu cismin mesela düşman ise kaçıyor onu. Eğer avuçları yakalıyor bunu, süzülemiyor bu. Demek ki bir kuşta bile övülmeye layık bal mesele vardır. Arının bal yapması, işçi Arıların bir de saati vardır. Bu işin bir uzmanı merak ediyor, bakıyor, bunun arıları hep aynı saatte kovana çıkıp dağılıyorlar. Aynı saatte. Merak ediyor bunu. Alıyor bu kovanlarını bir zaman sonra başka bir yere götürüyor. Oradaki ardan saati değişiyor orada. Orada daha fazla saat değişiyor arıların kovanlarından. Araştırıyor bunu. Meğer çiçeklerin açılma zamanı varmış. Ondan ortasında balıcı var. Bakın adamları. Kovandaki bir arı kovandaki bir arı takvimi yok. Saati yok. Bir şey yok. Araştıran başka bir gücü koyduyor kendisinin. Demek ki o yöredeki çiçeklerin aşıma zamanı saatini bir ona zaman çıkıyor. Yani bunun gibi demek ki hayvan da öyle biliyor, Hayvan da övülebiliyor. E meyvelerde gıdalarda mesela öyle gıdalar var ki Mesela bir çörek otu var. Kara bir şey. Küçük bir şey arkadaşlar. Ama öğünden başka her şeyi var mıdır? Mesela bir şey aldım burada. Erik konusu aldım burada bugün. Yani mevsim olduğu için. Bir erik. Ne özellikleri var? Bir sinir sistemini güçlendiriyor erik. Eğer bir insanın sinir sisteminde zafiyet varsa Uzunluk varsa. Demek ki erik yenince, erik ne yapıyor? Sinir sistemini güçlendiriyor. Derler. Stresi önlüyor. <gülüyor> Kabızlığı gideriyor. Bir de idrat sökü, özelliği var. İdrat söküyor. Kalbi kuvvetlendiriyor. Ve düzenin çalışmasını sağlıyor. Karajay'ın yorgunluğunu alıyor sinir e, sinirimi kovalıştırıyor. Bir de eklemdeki kireçlenme de yaralı faydası olur. Mafsaldaki kireçlenmeyi de bunu önlüyor bakınız. Erik bakınız. Daha var kaç tane daha. Bu kadar aldım bunlara böylece. Demek ki bakınız her meyve her meyvede araştırılınca ne özellikleri var. Peki ama Erik bunları, kendi bunları yapıyor bunları? Hayır. Yani şu da var, meyvelerin koyu renkli olanları daha yararlı mı? Renk, koyu renkler. Çiçek olsun, meyve olsun, sebze olsun bunların. Mesela beyazlarına bak, karalığına bak. Karalığına daha kuvvetli. Üzüm. Karar üzüm var, beyaz üzüm var. ...kara daha kuvvetli. Güneş için daha çekiyor. Demek. Hatta renklerin bile... ...özellikleri var. Yani sarı mesela elma başka... ...kırmızı başka... ...yeşil başka. Demek ki... ...insan da... ...övülebiliyor... ...medediliyor. Hayvanların da... ...ölmeye yarar çok üstün... ...özellikleri var... Beybelerinde, sebzelerinde hatta madenlerin bile mesela altın, cevherler bunlar öyle bunlardı. Emmel hamdü ancak hamde gelince buyuruyor. Bu da Kadir Beyza'nın tepsi alımında. İlla muhtarin fe'ilin muhtarın. Hamd hamd edilmez. Arıya hamd edilmez. Arıya hamd edilmez. Bir i̇nsan habde edilmez. Ancak faali muhtar, faali muhtar, dileğinin yapan, hiç engel tanımayan kim bu? Ancak Allah'ım. Faali muhtar Evet bir insan bir iş yapmak ister, teşebbüste bulunur, belki samimidir ama bir engel çıkar. Bir dışarısı başarısı, göz arısı işte rastlığım yapamayacağım. Ya da hava koşulları bir fırtına, yağmur, şul şub olur yapamaz. Ama Allah Teala bir şey dilerse fealün lima ma yurid. Fealün li ma yurid Feal yapışım var öyle. ma Allah neyi dilerse öyle olur böylece. Şey yok hava koşulları, yok şu yok bu, hayır bunu engellemiyor mübedeşem. Işte. Çünkü bütün nimetler diyor, yastırı minhü, bütün nimetlerin kaynağı, sudur ettiği yer, Allah'ın cehali böyle. Evet, yerinde özellikleri, üzümün özellikleri, her şey özellikleri nedir? Allah'ın yaratması ile. Mesela bir kişi, genç bir insan, güzel olabilir, Elinde mi? Hayır öyle yaratılmış. Öyle kızar gelmiş ki mesela Sultan bazı kızarı gelmiş dünyaya ama şirki mi şirki madem. Yine öyle çocuk dünyaya doğmuş ki e, geri zekalı. Yani ebeveyni babası Sultan'dır, Holding patronudur ama evladı geri zekalı. Demek ki bir insan akıllı da olsa. Üstün zekası da olsa, e, bir kız mesela hanım çok güzel de olsa ne gerekiyor? Hamd Allah'a layıktır. da Allah. Şimdi gelelim inşallah Kur'an'daki 5 süredeki elhamduların anlamına bakalım inşallah. Önce tabii Fatiha suresi. Rahim Elhamdül hamd. Hamd. Övgüler. Dedim övgüyü karşılamıyor bunu Yani hamdın Türkçe karşılığı yok. Övgü medih anlamına geliyor, övmek anlamına geliyor. Elhamdül hamd. Burada elhamdü aslında mastardır fiili mahzuttur. Yani ahmet Hamd anlamına geliyor. Tekrar tekrar sürekli Allah'a Hamd ederim anlamına geliyor. Bütün Hamd Hamdler. Lillahi yalnız Allah'ın hakkıdır, ona aittir. Buradaki Lam Lam-i deniyor buna. Bu aslında edir. Burada kısaltılır. Lillahi okunur burada okunuşu. Elhamdülillahi Hamd, hamdiler, bütün hamd senalar yalnız Allah'ın hakkıdır. Ayrıca kimsenin bunda hakkı yoktur. Şimdi burada arkadan şöyle geliyor. Rabbil alemin geliyor. Lillahi Allah'tan bedel. Yani Allah deyince kimi aklımıza getiriyoruz? Rabbil alemin. Bütün alemin Rabbi olan Allah bütün alemlerin Rabbi olan Rab Rubiyet yaratan, yöneten, yönlendiren, rızkını veren, besleyen, bütün alemlerin dünyanın, başka alemlerin, ruh aleminin, berzah aleminin, hayvandan aleminin, bitki aleminin hepsinin Rabbi Allah-u İşte bir kişi Fatiha'nın ayetinek insan iyi anlayabilsek bunu. Anlayabilsek o zaman bizim için ölümle yaşam arasında fark kalmıyor Neden? E yani mezara da girsek oran da Rab kim? Allah Ya hesap başlarsa ek mahşerdeyiz. Oranın Rab kim? Yine Allah Tanrı'dır Yani bizi gören gözeten, yaratan güç, Kudas-ı Mevlam, her yerin Rabbidir. İkinci sure, Kur'an-ı Kerim'de, elhamdülillah başlayan sure nedir? En'am suresi. Fatiha suresi, bunun isimleri çoktur. En meşhuru, Fatiha suresidir. Fatiha, açış anlamına geliyor. Yani her şey, bu açıldığı için. Yine bunun bir ismi de Ümmül Kur'an'dır Fatiha'nın. Ümmül Kur'an Kur'an-ı Kerim'in annesi özü anlamına geliyor. Kur'an'daki ne kadar ayet-i kerimeler varsa, süre varsa hepsinin anlamını toplayan, bir yere getiren, noktalayan Fatiha'da o dayan'dır. Şimdi bakın ikinci süreye geçiyoruz o da elhamdülillah başlıyor. O da nedir? Ama aslında bu Fatiha ayetinin daha açıklaması biraz. az Suresi şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Elhamdülillahillezih. Elhamdü, hamdler. hamd senalar. Lillahi, ancak yalnız Allah'ın hakkıdır. Ellezih Allah ki halakas semavati ve erde. Gökleri, yeri o yarattı. Gökleri, yeri o yarattı. Nedir gökte yerler? Alemin parçası. Çünkü gök yeri aslında bu alemde çok küçük bir yer kalıyor. Bunlarda. Yani bizim <gülüyor> tabi bilgimize bakınca mesela bir galasinin e, çapı. Işkı artık bitmiyor Yani Galasiler var Yedi gökler var. Fakat Allah'ın yattığı mülk yanında bu gökler çok ama çok küçük kalıyorlar. Nasıl kalıyorlar? Çöldeki bir küçük gücü gibi kalıyorlar. Hatice bile geliyor. Az kalılara bunlar. Demek ki burada Mevla buyuruyor o Allah ricali gökleri yeri yarattı. Veci alez zulmati nur Bir allah Teala Zulümat-ı Nur'u da var etti. zulümat Nur. Zulümat, zulmetin çoğulu zulümat Türkçe'mize karanlıklar diye açıklanabilir. Karanlıklar daha, daha da kesafetli yani yoğun madde karanlıklar anlamına geliyor. Nur da aydınlık anlamına geliyor. allah Teala Mevlamız bütün varlıkları işte bunlardan yarattı. Bütün varlıklar ya zulümetten yaratıldı ki katı maddeler. Ya da nurda yaratıldı melekler i̇şte gibi. Dünya, güneş, yıldızlar, bütün bunlar gazlar, su ne varsa bunlar, hepsi bunlar zulümattan yarattı. Zulümat. Nedir zulümat bir yerde? Tasavvufta nefsi emmare eş samare bunlar. Nefs-i emmare bunlar. Nurda madde ötesi. Ama bu gözün göremeyeceği. Neden göz göremiyor onu? Allah öyle yaratmış bizlere baktırdı Biz niye nuru göremiyoruz? Niye metre göremiyoruz? Allah bize öyle göz vermiş Eğer gözün yapısı elimizde olsaydı ona göre gözün yapardık. Ama yapıldık. Fayi değil, mefhulüz. Yapılmışız yani. Yalnız insanın burada bir ayrıcalığı var insanın burada. Nedir bu da? Bütün hayvan türleri, canlı varlık olarak hayvan türleri, hepsi bunlar yalnız nefistir. Yani zulmati, karanlıkta bunlar. Nedir nefisün zulmati? Yani şehvet, gazap, kin, saldırma, şunlar bunlar. Onur benlik bence. Karınlık bunlar böyle şey. yani kişi insanın dışı yaşantı nur o da melekler gibi kutsal özelliktir melekler yanında nurdan yaratılan melekler nurdur yanında melekler onlar nefis olmadığı işte meleklerde onlar kızmasını bilmezler yani gazap bilmez oldular kızamaz gene değil böyle şehvet yok onlarda kim yok onunla meleketler. İnsana gelince insan hayvanla meleğin karışımı işte. İnsan yani yapısında hem nur var hem de zulmat var mı? Bunlar birleştiği yerde gönüldür. Nedir gönül? Gönül bir nokta aslında. Gönül aslında bir noktadır. Böyle. Bir nokta böyle. Bu noktanın bir yüzü nur bize nefistir. Zulümatdır. Bence. İşte insan bundan dolayı evliye olabiliyor. İnsan bunu da melektire geçebiliyor böyle. Şimdi Eylül'de buna şu örnek veriyorlar. Bir cam diyorlar. Gayet şeffaf, parlak, tertemli bir cam. Melektir'in yapısı buna benzecek. Camı melektir'in yapıları. Böyle. İnsan yapısı da neye benzeyorlar? Aynaya benziyor. Yani gönlümü bir tarafı karanlık, kesif, bir tarafı da aydınlık. Hangis daha bize gösteriyor? Tabii Aynan daha, daha iyi gösterir Demek ki daha iyi görünmesi için görüntü için ne gerekiyor? Bir tarafı biraz karanlık olması gerekiyor. Mesela gece arabadaki şoför, eğer büyük camlara sahipse şoför mal Bileceği karamutta ya. Ol birer olacak ki ışığı karşılığını verebilirsin. Yine biliyorsun gök kuşa olurup esen çok olurdu. Buna bir nedeni var ama tabii o Buna girmeyeceğim. Gök kuşa, gök kuşa gökyüzünde güneşin karşı tarafında güneşin renkleri böyle. Bir kaçek kırmızı yeşil abi çıkar bir şekilde bence. Nasıl meydana geliyor bu? Bu Öyle baktığı olmaz. Güneş ona tepede. Ne zaman olur bu? İkilden sonra akşam yakın olur. Neden? Güneş alçalacak. Onda bir yağmur yağmış olacak. Hava dahi bir yağmur çiğ kalacak böylece. Bir de güneşin tam karşısında bulut olacak. Güneşin tam karşısında bulut olacak. Bu ama kara kesi bulut olacak. O bulut olacak böyle Havada hafif yağışmış, yağış olacak bu şekilde. O zaman ne yapıyor? Güneş o su damarları vurunca onlar şeffaf olduğu için güneşli rengi karşı bulut aynen yeriz gibi böyle. Varışmış o muhtemelen. Demek ki insanın bir özelliği var. İnsanın gönlünde hem nur var hem zulmat var. İkisi bunların yeri yerine durunca, insan insandı. insandır. Eğer insanın zulümatı, nefsani özellikler, yani kızma, hırs, itiraz, benlik, onur, şunlar, bunlar, kişi bunlar insan üstün gelişinde oluyor. Bu defa gönlün öbür tarafına sarkıyorlar, nur gidiyor. İnsanlar kısım karanatı Kalıyor muhtemelen bir şey böyle. İşte ne kadar gafil insan varsa Hebr'in kökünü bu muhtemelen. Şey Kökün böyle. Üçüncü suresinde Hamd'e başlayan Kehf suresi. Kehf suresi. Kehf aslında yani K-H-F'dir. Kehf aslında Arapçada anlamı mağara deniyor. Büyük mağara anlamına gelir biliyorsunuz bu sürede hesabı ı Kehf konusu bu sürede geçiş için bu süre bu işlem veriliyor. İsmarahim, Elhamdülillahi lezi. Yine ayna bakınız Elhamdülillah diye başlıyor burada. Elhamdülillah lezi. Yine Elhamdülillahi bütün hamdler lillahi ancak Allah'ın hakkıdır. Helleniz öyle Allah ki enzele ale abdil kitabe. burada mealan diyoruyor o Allah cezalıy enzele indirdi. Ale addi kulun Muhammed'e el kitabe Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Demek ki peygamberimize Kur'an-ı Kerim'in gelmesi de başı başına büyük bir olay. Eğer Kur'ansız kalan bir toplumda olur, tabii şeytan nefsinin e, tutsa olmadı. Bir insan Kur'an dışından çıkarsa, insan kendi görüşüne göre şema kalkışırsa, ya da insanın çevresinin eti altına girerse, o kişinin Allah korusun, Allah'tan koptuğu, tabii dinden koptuğu kişiye nefsin tutsa oldu, yani gönlü tamamen karar anlamına geliyor dönü süre geçirmiş inşallah. Sebe Suresi bu da. Sebe Suresi. Burada da e, Sebe halkı geçiyor. Yemen'de bir şehir de burası. E, Sana'nın eski ismi olabiliyor ya da ondan başka bir şehirdi Sebe şehri. Oranın hükümdarı kadın da Belkıs denen. Kadın vardı orada. O olay burada geçtiği için bu surede bu surede Sebe ismi veriliyor. Burada Mevla buyuruyor. Yine hamd ile başlıyor tabi. Elhamdillahi aynen elhamd ile başlıyor. Yine hamd sena illahi Allah'a ait onun hakkıdır. Böyle. Kimse buna Allah'a eş ortak olamaz. lezi öyle Allah ki levhü onundur. Onundur. Ma semabati ve mafil fil yani şu şu dehşet. Azamet-i ilahi yanına bakar Lehu Allah'ındır. O yatmıştır. Onun emrinde, onun denetimindedir kesinlikle. Neler? Ma, o bir şeyler ki fis sema Semavat Sema gök anlamına geliyor. Semabın çoğulu Gök ne varsa tabi ilk görünenki yıldızlar mı? Yıldızlar böyle. Şey. E, yıldızlar kene baştan varar mı? Hayır mı? Atomlu gelen böyle. böyle. Her yıldızın bir yörüngesi var. Bunun bir de mihveri, merkezi var. Döndüğü merkeze onu. Demek ki ne kadar yıldızlar varsa bak muhteremler, bunları yaratan, bunlara enerji gücünü veren yani hidrojen elime dönüşüyor. Fazlası açığı enerji Ama bunların bir hesabıyla enerji oluşmaları, yerleri, yörüngeleri, hareketleri, bütün bunları tabi bunun dışında gök deyince atmosfer de buna giriyor. Ya atmosfer tabakasında gazlar. Bu gazlar da var Mesela yer çekimi olmasa ne olur, gazlar yüzleri gider, uzayda kaybolur giderler, dünya et olmaz diye Demek yer çekimi Yer çekimi, evet bu gazlar hafif ama yer çekiminden kurtulamıyor bunlar. Gazların bazıları daha ağır. Mesela karbondioksit gazı daha ağır. Neden daha ağır o? Onun yerde olması gerekiyor. Yani. Eğer karbondöze gazı hafif olsaydı ne olurdu? Yukarı çıkardı. O zaman yerde bitki olmazdı. Bitki nasıl oluyor. Yani ayeti i kerime değil mi? Behşetim bak. Lehu ma fissemavati bak. Lehu. Buradaki lam hasreten. Özellik anlamına geliyor. Lehu <gülüyor> hasreten. Özellikle O'nundur. Allah'ındır. Kimse karışamaz. O yaratıyor, o yönetiyor, o denetiyor. Maafiz semavati bakınız. Şu gazlarda, gaz dengeler, hafif aromaları, ardaki dengeleri düzeni, yıldızlar, gökler, galaksiler, hepsin yeri yörüngeleri daha bunun dışında tabi bizim bilemediğimiz varlıklar. Melekler muhtemelen. Her meleğinde bir makamı var. Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri dünyada garip peygamber. Mesela örnek vermiş şekilde bir profesör emekte olsa da şöyle bir köye çekilse ama gittiği köyde Uza bir yerde daha başka küçük bir kök. Bu profesör köy çekilir ama da can sıkılır. Her ne kadar köy kahvesinden çıksa bile kimin ne konuşacak ki? Onun görüşü başka, bilimi başka, şey başka küne anlar. İşte Peygamberimize dünyada garipdi mutlaka Peygamber. Evet, sahabeler vardı ama oradaki fark, orada muazzam fark vardı. Peygamberimizin tek teselliysi Cebrail aleyhisselamdı. Cebrail aleyhisselam. aleyhisselam geldi mi, onu Peygamberimiz e konuşur, muhatap olur birbirlerine. Ancak o Peygamberimizi tatmin edebilirdi. Böyle. Bir gün Peygamber diyor ki Cebrail'e, kardeşim Cebrail, çok sere geliyorsun daha gelsin olmaz da. Evzem duyuyorum, yalnız kalıyorum, garip kalıyorum. Şey yapıyordu. Biz kendisi gelemeyiz ya muhamih yarısı. İlla bir emir rabbik. Rab emriyle. Yine buyurdu. Vedenen makamın malum. Yine her birimizin bir belirli makamı var. Yani Devri asker gibi, bir asker gibi. Aynamaydı burada, buyurdu mevlam yürüyor lehû mafis semabati ve ma ve yerden ne varsa hepsi Allah'ın evinde denetiminde, yönetim tasarrufunda kesin hükmünde yani Allah'ın izni olmadan bir zerre yer bile değiştiremem bir taş mesela nedir? ağır tabi, yer çekimi çekiyor kendisini, bağlıyor bu şekilde Negir taşlarının değişmesi için bir sebep gerekiyor. Allah bunu yaratıyor müteber. Bilersin öylemiş. Rüzgar geliyor, fırtına geliyor, sisel geliyor. Alıyor başa yetiyor Tabii bu arada bizler de dünyada, dünyada varız. Allah Teala bizi de her an her Allah bizi görüyor, biliyor da Hatta Allah Teala bizi görüyor, biliyor sözlük kelimesi ...bence biraz kaba böyle bir mesele. Hani bizi görmek, bilmek. E bir yaratan kim o Yaratan kim? Şu bedeni çalıştıran kim? Şu beden en modern bir makine. Şu beden. En modern makine ki e, benzeri yapılamayan bir makine. Evet robotlar yapılıyor. Şuna bunu yapıyorlar. Ama sonuçta ne oluyor? İnsan, başak. İnsan parmağı başak, iş bunu şey. İnsan parmağı başak bunu vereceğiz. İnsan parmağıyla beyne bağlıdır. Şey. Beyni yaratan kim şey. Beyni yaratan kim şey. Yani bizi görüyor, kelimesi de yani biraz kaba. bir kaba şey. kaşma Mesela şu anda bir burada bir solun sistemimiz var bize böyle, hava alıp veren böyle alıp veren solumun sistemini çalışıyor. Kim bunu çalıştırıyor? Bu solumun sistemini yaratan, kuran kim? Bak, burundan başlıyor. Irtak var. Levet borsadan geçiyor. Alkış yere gidiyor. Havaya soluyunca karamaşık gazlar alkış gidiyorlar. Karamaşık. Hepsi bütün gazlara gidiyorlar. Orada ne yapıyor? Alıyor var, alıyorlar. Alıyorlar. alıyor. Diğerini geliyordu. Bir laboratuvar böylece. O ne oluyor? O alıyor, alıyorlar bunları, hücreye götürüyorlar böyle. Hücrede bir sıvıda, sıvı içerisinde, orada alıyorlar alıyor bunlar böyle. Oradan gıda yanıyor, sindiriyor gıda. Ama bu oksijen biraz daha fazla olsa ne olur? İnsanın o hücresini yakar ama. Ateş ısı 70 derece bulur. İnsan yaşayamaz tabii yani. Eğer oksijen oranı düşük olsun bu atmosferde, o zaman gıdarı yakamaz. İnsan donar gene yaşayamaz Peki bunları yaratan kim Allah Ya işte bu gaz dardaki oranı, hava yaratan kim o Bu solunum sistemi, dolaşım sistemi, kalbin çalışması, sinirim sistemi, hücreler, her bir organ iş yapıyorlar. Demek ki bizler de Allah'ın kullarıyız. O bizi yarattı. Şu anda yine bizleri yaşatan yönüdür Allah Teala mıdır? bak böyle. Yoksa haşa insana kalırsa beyne giden bir kılacağız damar bak, kılacağız damar. İçinden kan diye ama bak, kan diye böylece. Milyonlarca kıl damar, beyne giden damar. Biri gitmedi mi o merkez ölüyor. Ferş oluyor insan. O, o, Davam farklı insanın beyninin karanması gidiyor insan böyle. Demek ki ne gerekiyor değil mi? Hep allah Teala'ya bak şükür gerekiyor muhteşem. Işte. hamdı arkadan bu geliyor. Velevül Hamdi. işte hamd Allah hakkıdır. Ona layıktır. Getirmesi gerektir hamd böyle allah Teala'ya. Fil ahireti ahirette de, yani kabirde de, mahşede de, cennete de, Allah-u Teala'ya sen elhamdülillah. Yine elhamdülillah'a başlayan bir süre Fatır suresi. Fatır. Fatır suresi, Yasin önceki sürenin ismidir. Fatır. da Mevlam buyuruyor, yine Elhamdülillahillezî Allah ki hamdana layıktır, on hakkıdır. Fatır-ı ve <-samavâti> vel erdi. Fatır-ı semavati vel, <-erdi> <fâtır -ı -samavâti> vel erdi, yeri göğü yaratan, fakat Halik, yaratıcı anlamına geliyor. Fatır, yoktan var eden, yoktan var eden, bir anlamda fatır yarma bir şeyi. yarı parçalamak. Demek ki yer gökler bir parçalamaya medena geldiler. Bunu işaretmiş ol burada da. Şimdi bir ayet okuyun inşallah. Kasas suyu ayet 70'li inşallah. hand ilgili olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hüvallah. Ve hüvallah. Allah odur. Allah o tecahade. İlmin başı Allah'ı bilmek tamamlar. Allah bilmek. Buna Arapçada ne deniyor? Marifetullah var. Marifetullah deniyor. Bir kimse Allah'ı biliyorsa onlara arifi billah deniyor. Yani evli evli anlamına geliyor. Arifi billah. Allah Teala bilmeyen bir kişi bilinsizce ne kadar secdeye kapansa da tabi sahabını alır, al borcunu öder ama mali ve makam alamaz. Gafildir. Ve böyle kişi ufak bir şirk küçük rüzgarı mi hemen dinden çıkıveriyor. Mesela bir iki kız köyde yaşıyordur. Orada örtülüdür. Şalvar giyidir orada böyle. Örtülüdür. Büyük bir şehri evlenir. erenir, çevresine bakar, imanı takiki gerçek imanı olmadığı için ne yapar? Hemen örten sırılır, çelişiyim sağlayıverir muhteremler. Yani kimliğini yitirir. getirir? Koruyamaz Bunun için imanın başledir, ahmeti bir Allah'a bak, ahmeti bir Allah'a Allah, Allah bilmemiz gerekiyor işte böyle. İşte beş süre bize bunu gösterdi. Şokucu i̇şte kasas kasaş ayet etmiş ve vehiullah Allah olur. La ilaha illahu ondan başka ilah yoktur. Hadi olsun bakalım, olsun bakalım. Geri göder intesi bakalım. Mesela dünyanın bugün süper gücünün başkanı, ordu komutanı, randevusu vardır, yere gidecek, gidemez. E, kötü ama koşulları derler. Belki engellisesi ama koşulları değişirse ne bunları? Yani insan denen varlığının gücü şu atmosfer tabakasına dahi yetmiyor. Bir anda buz gelir yağmur döker. Böyle. Sel alır. Taşırır götürür. Derler. Yer sarsar. fırtına gelir. Kasırı gelir. Yıldırım gelir. İnsan denen varlık Arız varlıktır. Ne yazık ki insanları putaştırıp ona tapınanlara muhtemel. Yani bazı insanları putaştırıyorlar. Onlar da böyle öve öve öve böyle insan üstüne getirirler. Onu putaştırıyorlar. Ama o kişi ne oluyor? Onun da yaşını belirleyip adamlar. Onu Allah yapma Efendisi. O da ölür. O da mezaraya girer. O da şürür. İşte La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yoktur. Kimsenin hiçbir şey yetmez böyle. Lehül hamdü işte hamd ona maksızdır böyle. Hamd. Yani gerçek hamd ölmek diyelim şimdi tam değil ama yani ölmeye tek layık ancak Allah'tan hatta. Mesela bir insan bir genç kız diyelim Gençleri kan tabi olabilir, geniş olabilir şu anda, güzel olabilir. Ama öyle kalmayacak ama ya. 20, 30 senesa bakacaksın ki Allah ne hale gelmiş bu evet. He 50 senesa bakınca yine olmuş, dedi olmuş. Mesela baharda işte doğaya bakılıyor, güzel bir yeşillik böyle, çok güzel bir yeşillik. Böyle. Amelikoloji değil ki sonbahara geliyor, döktü yaprakları böylece. İnsan da böyle, bitkiler bunun gibi böylece. Demek ki lehül hamdi, hamdü senacı Allah'ın hakkıdır. Fil ula vel ahire. Dünyada da artede. Ve lehül hükmü, hükmü onundur. Neyi hükmederse, o aynen olur. Değişik olmaz. Tehir olmaz, ertelem ama öne alınamaz Paris'e. Dev hükmü, Hüküm onundur Paris'e. Ve ilahi turcuğun bir ona dönürüleceğini ölemiyor. Ona dönürüleceğini bak, dönecek değil de, ona dönürüliyor. Dönülebilir. Dönülebilir Paris'e. Yani ölmek istemiyorum işte, yaşamak istiyorum yaşayalım. Şimdi bakalım bir de inşallah hamd etmek ile ilgili çok adı şerifler var sabit olarak böylece ama birini aldım Müslümanlığa hadis şerif aldım et doğru şatır iman et doğru temizlik Temizlenme. şatır iman imanın yarısı burada bakın şart olsa şartı olur. Bu da rüle tığ değişiyor. Şey. Tığ önce gelince şatırı şatır yarısı anlamına geliyor. Temizlik imanın yarısı. Hangi temizlik muhtemelenler? Tabi Müslümanın her şeyi temiz olacak ama en başına geliyor imanın bulunduğu yerin temiz olması gerekiyor muhtemelen. Yani bir kafir her gün 3-5 defa yıkansa da banyoda da, duş alsa da şey yapsa da evet derisini temizler ama iman derede değil ki yalnız iman yaban kalptir. kalbin temizliği. Bir kalbin temizliği de o kalbe Allah'tan başlayan bir şeyin girmemesi, Allah eşit o koşmaması. O Allah birdir, bizim Rabbimizdir, büyük olundur. Evet. Ve gelelim. Elhamdülillah demek, bu nedir? Temlül mizan, mahşerde mizanı dolduracak. Bir kimse, bilinçli olarak, amacı, gayesini bilinçli bir kişi, bir defa elhamdülillah derse bilerek, bunun sevabı öyle 100 yüz bu hadisi buyuruyor, temlül mizan, bakın mizanın dolduruyor der. Bir Allah hamd etmek, Elhamdülillah namaza Müslümanlar Fatihep okur mu terbiye? başlıyor bu şeyler başlıyor. Yalnız tabii bir de bilinçli olmak, bilinçlman gerekiyor. Ve anlamını da şöyle biraz geniş kapsamlı gerekiyor böyle. Elhamdülillah övgü de şunlar, bunlarla hiç bitmiyordan mu Şimdi öyle insanlar mesela. Kuran Kerim ve okumuş. Ne diyor? Ben kuranı incelidim diyor. Allah Allah. Nasıl Kur'an-ı Kerim'i? Araplar doğuştan Arap. Anlamını çok iyi biliyorlar. Ama hiçbir ben alimim değil mi Nedir Kuran ve alileri? İlk okul bilgi verir. okul bilgi verirler. Mesela kızım hastalığı şu bu derken böylece. Işte. İlk okulda. Çünkü okur şimdi. İşte kızı, suç suççayı okurmalar da ben bunu biliyorum der. Olur mu o zaman o Bir de benim profesörü bu şekilde. Demek ki Elhamdül kelimesi anlamı çok genel kapsamlı. İnşallah bunu birinci dersek bunun sahabı mizanı dolduruyor. Şimdi gelin bir de inşallah şükür bahsine gelin inşallah. Arapça kelime şükür. Şekere yeşgürden gelir. Şükür kelimesi gelir. E, Türkçe'de aynı kullanılıyor gene. Yani şükür kullanılıyor. Araplar şükran derler. Araplar şükran derler. Şükran mastadır. Ben aslında şükür ederim tek tek anlamına geliyor. Türkçemize de ne diyoruz? Teşekkür demedir. Teşekkür. Bu da Arapça, Arapça. asla bakılır. Bu da Arapça asla. Teşekkür. Bu da mastar böyle. Şükran şekere sülasi oluyor. Bu tefeul babında, tekrilim babından da bastırır. Teşekkür ederim. Aslında teşekkür yani şükür etmek ederim burada olunca aslında kelime fazla geliyor burada. Ya Aslında yeter. Teşekkür. Yeter aslında. Ederim olunca fazla olmuş olur burada bence. Demek ki teşekkür de aslında o da bir şükür anlamındadır araç kelimedir. Araplar da şükran derler çok kullanırdı. Şükran, şükran, cecin der tabii bazenlerde şükran derler de kullanırlar bunu Kulların tabii şükretmesi gerekiyor. Allah tabiye bizlere Bakara ayet 152'de. Allahu Akbar. Fazkuruni ezkurukum ve şkroli ve la tekfurun ve Fazkırını Allah büyüyüp kulların beni zikir edin, beni zikrediniz. Zikir Allah'tan almak, Allahı hatırlamak, Allahı unutmamak budur Bu dille olur, kalbin olur böyle, tefekkür olur Yani kul her zaman Allahı hatırlamamız gerekiyor. Allah Teala'yı fazkırını emir. Allah emre diyor beni zikediniz Peki kul zikese ne olacak şimdi karşılığın ezkürküm bu re mevlam ben de sizi zikedirem Allah buyuruyor bakınız demek ki kul Allah zikedken Allah kula zikediyor Allah zikir şu mütevveller tabi Allah aşı Ali Veli demiyor tamam Allah kula Allah'tan kula bir rahmet ilahi Ali feyizleri görüyor. Bir de kul daraldığı zamanlar Allah'ın yardımı ona geliyor. Ölüm halinde mezara konduğu anda bir de kabirden kalkış anı üç an üç an ölüm anı artık kul ve anladı. Can çekiliyor. Artık göz matlaşır o anda. Zaten bir insan hasta kişiye bakıldığı zamanlar eğer gözün parlaklığı devam ediyorsa ölmez o kişi. Hasta olsun, zarar etmez. Ne zaman kişinin gözün parlaklığı gider, göz matlaşır. Parlaklık gider, nur gider. Böyle. Matlaşır. O zaman kişi artık dünyayı pek seçemez. Tanıyamaz, şunu yapamaz, sesleri duyar. Ama o zaman ne olur? O zaman kul öbür alemi görmeye başlıyor O zaman insan kendi kendini görüyor. Yani gönülün durumu karanlık mı? Karanlık mı? Yine ki şu anda amel defterini görüyor Onlara bakıyor, sabına bakıyor, günah onlara görüyor bende. görüyor, şeytanı görüyor, gelen ölmüş ruhları da görüyor ki onlara görüyor. Artık o anda öleceğini biliyor, anlıyor. O anda ne oluyor? Pişmanlık mı damet Edameti, pişmanlığı. Sadece. Hatta bir insanın artık ölümü yaklaştı mı, daha biraz daha kişinin gücü varsa, kişi ne yapar? öyle bir sıkılır adam böyle. Eline böyle bir gözler getirir, şey yapar, ayağın toplar, indirir. Yani pişman edameti o anda insan dünyanın ne olduğunu anlar dünya o kişinin o anda nazarında bir hayaldir dünya böyle. yani bir noktacık dünya hayatı o kişinin nazarında o anda hayalinde bir noktacık böyle şey. hatırlayabildiği kadar çocukluğu ilk kula gittiği gençliği evliliği, işi, gücü şunlar bunlar hepsi bunların topraklar İkinci doldurmuyor, doldurmuyok. Kişi onu da görüş aynada. bu bir de o alemi kişi görüyor anda eyvah aldanmışım bende diyor böyle. Şimdi diyor. ama kul dünyada aldanmamışsa Allah Teala'nın gafin değilse muhteremler o anda Allah'tan kula müjde geliyor muhteremler. böyle. Ya, geldi ya. Kim Ey mutmeynin olan nefis. Tabi uzatmayalım konuyu da. Yani şurasını söyleyeceğim. Veya abi yürüyor. İrci'i ila Rabbik bakın temverduyye. O anda kula müjde veriliyor. İrci'i ila Rabbik. Kulun den Rabbine gel artık. Burası dünyadır. Tamam. Korkma gel Rabbine. Razıya temverduyye. Sen Rabbine razısın. Ben sana razı. Kulun bana gel. İnşallah bu müjdeyi Alma En büyük bayram işte o an. O an Ya insan dünyada beş farklı diploması varmış. Şu bu varmış varmış varmış varmış. Hepsi hayalde böyle silini gitti böyle. Bence, bence. Nedir gerçek olanı ameli salih böyle, salih böylece. Ama kul Allah'ı unutmamış kişi ise o anda arvani mücevher veriyor. İkincisi, insan böyle kabre konduğu zaman, insan bunu görüyor mu? E, i̇nsan ölmüyor mu diye ölmüyor ki. Ölen nedir? Ölen beden öldü. Ölüm nedir? Bedenin tamamen feç olması o anlama geliyor bence. Mesela feçli bir insan, öyle feçli ki konuşamıyor, dili de kıvılamıyor, göz kaparını açamıyor. İlla yargı etmiyor feçik kişi. Duyuyor. aklı var ama gene sen şey. Tutmak istiyor, tutamıyor böyle. Söylemek istiyor, söylemiyor da böyle. Şey. Yani ölüm bedenin tamamen feç olması. İnsanın iradesinin tamamen dışa çıkması Beden bari şey. İnsan ölünce ruh aynı ruhtur gene bari şey. Hepsini kişi görüyor. İndirir ekrana mezara şey bir böyle böyle. bakıyor bari bari. Gene bakıyor, mezara bir bakıyor, kenara bakıyor. Kefene sarılmış şöyle. Kefine giymiş muhtemelen. Daha mezara konuyor. Üzerine tahtı ziliyor. toprağa atılıyor. Ruhlar için toprak da tahtı da engel olmuyor ama. Şeffaf oluyor için. Böyle. Nasıl ışınlara başlayan lazer ışınlar mesela geçiyorlar. Ruh görüyor böyle. Ee, üzerine toprağı atanları da görüyor. Cemaatleri görüyor. Onları görüyor. Cemal daha arkadan bakıyor. Yalnız kaldığı an işte en önemli orası muhteremler. Eğer bir kişi şu anda sıkılmasaydı, halsiz saat sıkılmazdı peygamberimizden der. Sa'de bir muas. Ensar'ın en ulusu. Asfen Meşruna'yı kendisi. Peygamberimizin sürekli yanında fedayız peygamberimiz var. Sa'de bir muas dedi böyle. Cesur. Gayet böyle kişi kendisi. Mezara kondu. Peygamberimiz de baştan duruyor bu şekilde. Peygamber buyurdu. Eğer kabir bir kişiyi sıkmasaydı sağda sıkmazdı. Buyurdu. O bile kabir bir koru yanına bir çarpınca şey kefene gene görünce orada o bir şork oldu evet. muhtemelen böyle. Tamam kısa süre bu şekilde. İşte o anda melekler soruya geliyorlar muhtemelen. İki türlü sorguya cevap vermek var. Tabi o cevap vermek hariç onları. Bir kul kendi gayretiyle anda böyle. Ruhsal yönüyle bilinç alırışının bilgisiyle Allah'ını söylüyor burada. Bir de öyle kul var ki Allah bürür meleklerine meleklerim meleklerim bırak ona sorusu olmayı. Öyle kullarımı Bir de kabirden kalkışta kabirden kalkışta işte Mevlam buyuruyor Fezikûnû ezkürüküm kullanın beni zikredin Hatırlayın, aman beni böyle. Allah diye. Kendimi tevhid ile. La ilahe illallah. Yürürken, otururken, iş yaparken muhtemelen. Mesela bakıyorum, bazı yerde kulağım ilişki, oturuyor 5-6 kişi. Filan takım, filan takım. Puanları, puanları, puanları, puanları. Peki bir olacak bunları. Bir şey olacak. Tabi. Bunu konuşacağına Allah desene kadar. Allah desene kalbin durmasın bu şeyden. İyi de kabirden kalkmışlar i̇şte mutlaka böyle. Veşkülü velat ekvörün elam bürüyor, kulağım bana şkoldiniz nimetimen lankurlik etmeyiniz. Nimet herkese nimet var mutlaka, herkese böyle. Bir şu beden, en büyük nimet önce bedenin sağlığı mutlaka. Rusan sağlığı böyle. Yani stressiz, buralı musu sıkıntısız hayat kadar. Bu da neye bağlı? Allah kulluk yapmakla bağlı. Yalnız helalda Allah şükretme gerekiyor mu temeller? Helam biliyoruz, feculüğü mimar zikümü Allahı halalen tayiba bakınız. Dahil 114 tem, feculüğü yiyiniz. mimma rızık halalen Allahı Rızkın helalının tayibi mi bera? Ter temizini Yani şüpheli olmayacak, bekru olmayacak. Heliyet bence, 5 gün metayı, ingridmiya tabu darlar. Allah şükrediniz, eğer Allah kuluk ediyorsan muhtemelen. demek ki şükür, haramda şükretmek günah olduğundan bence. Mesela bir insan gıdalar haramsa, örneğin günümüzde çok olan bir konu var, tavuk eti Eğer bu tavuk, insan ile kesilmeyen Makine kestiği tavuksa bu et evet, gelmez. Deştirib onu teâmdar. Arandırmayın size Bir insan tavuktan pilav yapmış da kızatmış da ızır yapmış da benim, oh çok şey elhamdülillah Buna şikayet ne günahı teâmda? Aran bir ya, kulum herali yiyiniz, ona şikayetiniz. Yine İbrahim ayet 7'de, aran bir ya şuku ilgili olarak, Wei tiz Rabbüküm, Rabi ki Le'in şeker tüm eziden nevküm. Elham buyuruyor. Ve iz te'ezzele Rabbuküm. Rabb'i ilan etti. Neyi? Le'in şeker tüm. Eğer Allah'a bir ederseniz le eziden nevküm. Elbette daha arttırırım nimetim. Demek ki bir insan işinin gücünün, sağlığının Hasta kişi ne yapacak? Bulduğu hale şükredecek. Daha beter olmaz zaten böyle. Bir insan kadar ne oluyor? Nimet artıyor senin. Artıya benleşiyor. Yalnız dile şükür de yetersiz. Hemenler. Şerh ayet 13'te meal'ıb yürüyor. İ'melu ale davude şükra. Helal görüyorsun. İ'melu Amel ediniz. Yaşayınız. E Davut ehli şükrü. Demek ki şükür bütün beden yapması gereken bir olay. Şükür matematik. Neden? Çünkü nimeti yalnız damahtada almıyor ki ye, şey bu nimetin tadını. Bütün bedenle bu nasıl olması gerekiyor? Her organ bir şey yaratılmışsa orada kullanması gerekiyor. Arkadaşlar şöyle deniyor. Dima hulukaleh deniyor buna. Dima hulukaleh deniyor. Her organ dişi yardımışsa onu da kullanmak gerekiyor muhtemelenler. Mesela gözde harama bakan kişi. Tabi bunu yerine kullanmıyor muhtemelenler. Ama efendim istemeden gözüme çarptı. Tamam o zaman yok bir sakıncası. İnsan başı çevreyebilir bu şekilde. Ama sürekli harama bakmak. Yani dönüp tekrar bakmak. ...bile bile bakmak, bunlara bakmak... ...bunun gibi kulak... ...mesela değil mi? Kulak... ...kulak ne yapacak? Kişi bütün günümüz müzik çalmadı... ...arabayla bir... pikniğe gidiyor, bir yere gidiyor... ...yine müzik çalıyor böyle... ...oraya giden ki zaten oraya dinlenmeye gidiyor... ...yani sakin yalan insanlar günümüzde... ...beyin yorulmuş... ...makinleşmiş dünya şu anda... ...beyin yorulmuş... ...kişi alıyor ailesinin çoğuşunu... pikniğe gidiyor bir yere... ...geliyor birisi oraya... ...açıyor arabadaki teybini... ...müzik çalmaya başlıyor. Bu da nedir? Kulabın cihazı mı adı muhtemelen? Fayda. Yani müzikten de kaçmak gerekir Müzik ne yapar? Kalpten nifakı bitiriyor... ...münafıklığı sebebiyor. Müzik böyle şey. Bu Allah'ın gafir olu anda. Onun için onu yapacağımıza... Kuran okumak mesela bilen bile insan kendine Allah'ta zik eder, eder. İnsan bir ağaçlara bakar, insan bir doğaya bakar, akan sinya bakar kişi. öden kuşlara bakar. Ne kadar doğal sesleri varsa insan bunlara yararı var mı diye yani Su sesi bak onlar. İnsan dinendirir. Yani sistem rahatıdır, su sesi böyle. Kuş sesleri insan dinendiriyor mu böyle. Allah'ın yarattığı doğa var ya. Bu da o, aynen korunursa, yaşanırsa, insan sağlığında sağlığı yaşanmak. Ama suni her şey sağlığı bozuyor muhtemelen. Mevlam buyuruyor bakınız, kullarım, yani ey davudeli, şükürle amel ederek şükrediniz amelle ile Yani alın seyce görecek, göz Kuranicasını görecek, dil Allah'a zikredecek, kulak hayırlı şeyle duyacak, bütün beden hayırlı kullanacak. Tabi elden geldiği kadar muhtemelen. Bu durumda böyle şey. Bazen şöyle diyorlar. Ama insan sıkılır hep diyor diyorlar. Böyle yapa yapa Allah yolunda. Sıkır insan diyorlar muhtemelen. Evet sıkılır insan olur. Doğru muhtemelen. Öyle insan var camla sıkılır. Zaten ölçü bu muhtemelen. Hadisi biliyorsunuz muhtemelen. Münafık camide nasıl olduğunu kuşunun kafesteki gibi uçan bir kuş Doğada uçan bir kuş. Yakalanıp kafasına kondu mu... Kuş zavallı ne yapar? Başını sağa sağa böylece. Demek ki... İmanın zayıf bir gafil insan da... Camiye gittiği zamanlar ne yapar? Orada böyle... kuşun kafasına gibi sıkılır, patlar... Bir kaşayın der böylece. Haftaya bir... Cuma gidenler var. Hiç gitmeyen tabi dahi. Haftaya bir... Cuma gelecek gidecek... İşi yok. Böyle işler mesela. İşi yok. Camine gidiyor. Ayakta ona konuşuyor. buna konuşuyor. Şunu yapıyor. Bu ne yapıyor? Ezan'a bekliyor dışarıda. İçeri girer mi? İçeri girince ne yapıyor? En ara kadar bir yere duruyor. Kaçması çabuk olsun. Halbuki mümin ne yapar? Mümin camide balığın sudaki gibi. Kessemeki filmayı. Balığın atılması ya. On duası bu da muhtemelen vereceğim. Demek ki eğer bizleri cami sıkıyorsa muhtemelen eğer bizleri ibadet sıkıyorsa o zaman bizim kalbimiz yazık ki hasta muhtemelen. Tedaffine gerekir bana. Ve bilhân buyuruyor. Ve akmine şükür Ne acım hata bak. Ve bilhân buyuruyor. Ve kalîle min ibâdiye şükür ona Yazık ki kula yaşında Allah şükreden de Az ama. Neden? Kul nimeti kendisinden biliyor olmuş muhtemelen arkadaşlar. Ondan şükür azalıyor böylece. Kul ne diyor? şimdi işte akıl ettim böyle. Ama aklı yaradan var eden kim? O anda onu kullandıran kim ama? Hem istedim alırım ben diyor. Nasıl alırsın ya? Nasıl alırsın? Rıskın altyapısı yaratan kim? Rıskın altyapısı var rıskın ya. Toprak lazım. Element lazım, farklı elementler lazım toprak ama. Eğer elementler tek tür olsaydı, onun dünyada tek bir gıda olurdu, dünyada. Böyle. Tek bir gıda olurdu mesela. Yani bu da olur mesela böyle. Bak, elementler farklı olması ne yapıyor? Gıdalar farklı oluyor tabii Meyvesi, sebzesi, çeşit çeşit böyle. Renkleri, tatları başka bunlara böyle şey. İşte. Bu da yetersiz. Ya hava da lazım, oksijen lazım, kabın içi lazım bunlara. Su lazım bunlara. Enerji, güneş azım bunlara. Yaratan kim onlara böylece? Yaratan kim bunlara böylece? Hatta bunlar da yetersiz bak muhteremler. Yetersiz bunlar da. Eğer insanda iştah diye bir duygu olmasa insan burada yaralanmaz ki. İştah iş yok böyle. İştah gizli bir duygu. Elde olmayan ya şey var mı insan? İstiyor. Kişi artık acele ediyor. Sabırsız ediyor insan böyle. Dayanamayacağım diye vardı. Nedir bu? Nedir iştah nedir bu? Bunun anlamını kim çözüyorum. sen Bir sır var mı var? Eğer Allah ta'a bize bu iştah vermeseydi, dünya biz dolsun. Alamaz diye bunları kardeşi. Ne abardık? Yaşamak yemek lazım diye, ilaç alır gibi böyle zayıf alırız, ilaç gibi vericeğim. İşte buduralım, vurduralım, işte hap alalım. İşte Sadı geldi, acım acı macı ama. Olmadı. Sıra Mevla'm bize bir damak da veriyor. Damak, da damak tadı yetersiz gıdanın tadı var. Ne gerekiyor halde? Allah-u gerçekten her an şükür gerekiyor. Yani damak tadında da veren. İştahı da veren. Gıdaları yaratan. Hava yaratan. Su yaratan. Eğer suyun tadı olmasa deniz gibi şablı olsa, deniz su olsa ne yapar? Ne yapar? Ne güzel membaslı olarak. Böyle. Şeffaf böyle. Tertemiz olarak böyle. O güzel meyveler böyle. Sebzeler, gıdalar. onun ayrıca göz, burun, koku alıyor. Göz renklerine, gönülsüne bakıyor. Böyle. Damahtı bunun tadını alıyor böyle. İnsan böyle iste iste. Çiğni azamlık işte. İşte demek ki hamd ile Şükür. Artık bir fark şu şekildeydi. Tekrar yapalım inşallah. Şükür Allah'ın nimetini hatırlayınca ya da insan bir feraketten kurtulunca. O zaman şükür edilir allah Teala Teala'ya. İnsanın harati basar. canı bir su ister. Mesela yolda arabada kişi gidiyor. Su yok anda şu bu ama harattan yanıyor kişi. Kenara bir yere işte bir su aldı şişeyi attı bir güzel bir, bir karabuluk işi. İçer oh! Elhamdülillah. O çok şükür Rabbim. İnsan bir kazadan kurtuluyor, bir şeyden kurtuluyor insan. İnsan bir sağlığına kavuşur. Allah şu kadar verece. Hamd ise Allahu Teala hamda layık olduğu için Dergi Der gibi onu. Yaratan Mevla. Biz onun kullarıyız. Onun varlıklarıyız. Böylece. Yani insan denen varlığın elinde hiçbir şey aslında. Hiçbir şey böyle. Ağlatan da Mevla, güldüren de Mevla muhtemelen. Böylece. Bir telefon çalar, telefon çalar hele vakitsizse bir de vakitsizse işte gece saat 3'te 4'te bir telefon çaldı. Allah ne var acaba? Ne var acaba böyle? Demek ki bir haber gelir, insanı yıkar muhtemelen. Yıkar insanı haberler böyle. Bir haber gelir, insanı sevindirler böylece. Ama kulun elinde olmayan işlemler var onlar. Kul aşan işlemler. Allah Rabbül Alemi. Bir onudur. O da yaratan. İnşa meylamıza hamd edelim muhteremler. Şükredelim. İllahi Teala Fatiha.